Telefonumuz var hocam. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Buyurun. Sorunuzu alalım hemen. Eşimiz günah olan bir şey için bizi zorluyor. Ama ben bunun günah olduğunu biliyorum. Ama eşime hani yap günah yapmayalım dediğim zaman yuvamda huzursuzluk oluyor. Hmm. E sonra bazen çok sinirleniyorum. Kendi kendime diyorum ki hani madem beni bu kadar zorluyorsun, tamam yapacağım diyorum ama yine vicdanım elvermi yok. Huzursuzluğu kabul ediyorum yine de, günah olan şeyi yapmamaya çalışıyorum. Tamam. Ne kadar doğru yapıyorum, öyle. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim, haydi günler diyoruz. Eşim beni günah olan bir şeye zorluyor. Hı -hı. Bu konuda ona itaat etmeli miyim, etmemeli miyim? La taata fi masiyetillah kaidesi vardır. Allah'a isyan olan yerde mahlukata, İtaat olmaz. Yani eşin sizi harama zorlaması, ailemi kurtarayım falan düşüncesiyle bile olsa caiz değildir. Haram olan bir fiil kesinlikle işlenemez. Ee, bu noktada ne yapalım? Yapılacak şey vardır. Yani bunun Allah'ın yasakladığı bir şey olduğunu. Efendim bunun yapılamayacağını açıkça beyan edersiniz. Bugün o harama e, sizden isteyen beyefendi yarın başka haramı da isteyecektir. Yani kendi inceyefisinde olmadığını beyan etmesi yani gerekiyor. Dolayısıyla e, haram noktasında kula itaat yoktur. E, buna dikkat edecek e, hanımefendi ve hepimiz için dua edelim. Cenab-ı Hak bizi haram işlemeyi mecbur kalmaktan kurtarsın inşallah. Amin. Yani böyle bir şey işlemek zorunda kalmış olsa hocam, yani alır. ailemi kurtaracağım diye haram olan bir fiili işleyemez. Hı. Aileyi kurtarmanın değişik yönleri vardır. Haramı böyle arzulayan, haramdan haz alan bir Ademle, Hz. Adem'in çocuğu olduğu için Adem diyorum, aslında hı hı. adam da denmez. Ee, hayat devam etmez. Yani böyle bu şartlarda devam etmez. Rızkı veren Cenab-ı Hak'tır. Ortalıkta kalmak, aç kalırım vesaire bunları daha sonra düşünmek lazım. Rezzak olan Mevlamızdır. Hiç kimse sizi haram fiil işlemeye hele kocanız ise zorlayamaz o işten uzak durmanız icap eder. Evet.